Yüz Eser Sahnenin Dışındakiler Ahmet Hamdi Tanpınar Merhaba sevgili dinleyenler. Bu programda sizlere Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler adlı eserini tanıtacağız. Önce yazarın hayat hikayesini kısaca aktaralım sizlere. Şair ve yazar Ahmet Hamdi Tanpınar, 23 Haziran 1901 tarihinde İstanbul'da doğar. Babasının memurluğu dolayısıyla ilk ve orta öğrenimi Ergani, Sinop, Siirt, Kerkük, Musul, Antalya bölgelerinde geçer. 13 yaşındayken Musul'da annesini kaybeder. Edebiyata ilgisi olduğundan, Baytar Mektebi'ni yarıda bırakarak girdiği İstanbul Edebiyat Fakültesi'nden 1923'te mezun olur. Erzurum, Konya, Ankara, İstanbul Kadıköy Liselerinde, İstanbul Amerikan Koleji'nde, daha sonra da Gazi Eğitim İnstitüsü'nde Türk Edebiyatı dersleri verir. Dostu Ahmet Haşim'in vefatı üzerine, 1933 ila 1939 yıllarında Güzel Sanatlar Akademisinde Sanat Tarihi birkaç yıl sonra da Estetik ve Mitoloji derslerini okutur. Daha sonra yeni açılan Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümüne yeni Türk Edebiyatı Profesör unvanıyla atanır. Maraş Milletvekili olarak 1942 ila 1946 yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunur. Bir süre Milli Eğitim Müfettişliği de yaptıktan sonra Güzel Sanatlar Fakültesi estetik hocalığına döner. Bu görevi bırakarak bir süre Fransa, Belçika, İspanya, İtalya, İngiltere ve Hollanda'yı dolaşır. Bu Avrupa seyahatinden döndükten sonra ömrünün sonuna kadar İstanbul Üniversitesi Edebiyat Bölümü kürsüsündeki görevini sürdürür. 24 Ocak 1962'de kalp krizi sonucunda yaşamını yitirir. Mezarı hocası Yahya Kemal'in yanında Rumeli Hisarı'ndadır. Şair, yazar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın deneme tarzında yazdığı Beş Şehir ve Yaşadığım gibi eserleri, antoloji ve inceleme türünde de Tevfik Fikret, Namık Kemal, Yahya Kemal, birinci cildini tamamlayabildiği 19. asır Türk edebiyatı tarihi, Abdullah Efendi'nin Rüyaları, Yaz Yağmuru adlı hikayeleri ve Edebiyat üzerine Makaleler adlı eserleri vardır. Ölümünden sonra, Deneme-söyleşi türündeki yazıları, mücevherlerin sırrı ve ders notları adıyla edebiyat dünyasına derlenerek kazandırılır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şair yönünü ortaya koyduğu bütün şiirlerini bir araya topladığı bir de şiir kitabı vardır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın roman türünde verdiği eserlerini ise şöyle sıralayabiliriz. Birbirinin devamı gibi görülen yani nehir roman tarzında yazılmış Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler ve Huzur. Bunları iki uygarlık ve değerler sistemi arasında bocalayan, büyük bir ironiyle yazdığı, saatleri ayarlama enstitüsüyle ölümünden sonra notlarına dayandırılarak bir araya getirilip yayınlanan Aydaki Kadın adlı romanları izler. Şimdi sizlere tanıtacağımız Sahnenin Dışındakiler adlı eserden kısa bir bölüm dinleyerek roman hakkında bilgi edinelim. <gülüyor> İstanbul'a 1920 yılı Eylül'ünün sonunda yağmurlu, kapanık bir gece yarısı gelmiştim. Vapurumuz önce Çanakkale Boğazı'na girmeden evvel, sonra da limanda çok sıkı bir kontrolden geçirildiği için 9 saat gecikmişti. Bu yüzden babamla kararlaştırdığımız gibi çıkar çıkmaz annemin akrabasından Behçet beyefendinin Göztepe'deki köşküne gidemedim. Benimle beraber tıbbiyeye girmek için İstanbul'a gelen iki mektep arkadaşımla Sirkeci'de küçük ve epeyce kirli bir otele indik. Limanın ışıkları içinde tehdit edici kütlelerini seyrettiğimiz yabancı harp gemileri, vapurumuzun kontrolü esnasında yolculara yapılan sert muamele ve yağmur bütün hayatı insanın sinirlerini iyi de iyiye bozmuştu. Otele gittiğimiz zaman hatta bir şeyler yemeği bile aklıma getirmeden soyunup yattım. Bu yağmurlu geceyi ...kendi ışıkları içinde bir yumruk sertliğiyle bekleyen bu zırhlılar... ...işgal altındaki şehrin hayatını anlatmaya kafiydi. Mümkün olsaydı dönerdim. İçinde yeni ayrıldığım Ege kasabasına garip bir hasret peydatlanmıştı. Küçük şehir hastalığı dedikleri şey beni ağır ağır sarıyor ve mumyalıyor gibiydi. Küçük şehir, küçük ev, rahat ve sakin hayat. Her gün görülen dostlar... Dönüp dolaşıp üstüne gelinen mevzular neredeyse bana ötesini, daha genişini unutturacaktı. Halbuki içimde geniş hayatın davetini duyuyordum. Büyük kalabalıkları fikrin ve hareketin sarhoşluğunu özlüyordum. Ayrıca İstanbul'da beni unuttuğunu iyice bildiğim küçük bir sevgilim vardı. Küçük ve çok şirin bir kız ki daha Anadolu'ya çıkmadan evvel Cihan Harbi'nin başında sık sık gittiğim Behçet Bey'in köşkünde rüzgarla uğulduyan ağaçlar, rüzgar dolabının gıcırtısı, Erenköy kırlarının o zamanki sessizliği hep bana adını tekrarlardı. Cemal'in babası, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin son günlerinde atanmış olduğu devlet memurluğu görevi için Anadolu'ya yerleşmiştir. Cemal, İstanbul'a tıp tahsili yapmak için gelir ve şehzade başındaki evlerine gider. Sokağa çıktığı andan itibaren İstanbul'daki değişmeleri gözlemler. Şehir işgal altındadır. Her köşede bu durumu gösteren sahneler yer alır. Hiçbir şey bıraktığı gibi gelmez Cemal'e. Hayat adeta değişmiş... Evler, sokaklar ihtiyarlamış ve yıpranmış gibi gelir. Cemal, kendisini beklemediği şekilde olayların içinde bulur. Bu olaylar, milli mücadeleye kendi çaplarında destek vermek isteyenlerin faaliyetleridir. Ülke, dört muharebe görmüş, artık birkaç nesil birden askere alınmaya başlanmıştır. Osmanlı Devleti'nin başında 36. Padişah Sultan Vahdettin vardır. Osmanlı Devleti, Balkanlardaki topraklarını birer birer kaybetmiş, en kara günlerini yaşamaktadır ve 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na aykırı olarak İstanbul, 16 Mart 1920 itibarıyla işgal edilmeye başlanır. Bir yandan da Osmanlı Devleti'nin varlığını ortadan kaldıran Sevr Antlaşması'nın şartlarını imzalatmak için Osmanlı Devleti'ne çeşitli baskılar yapılmaktadır. Artık milli mücadele yılları başlamış Türk milleti kurtuluş yolları aramaktadır. Böylelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanma kararı alır. Roman işte bu işgal yıllarının panoramasını sahnenin içi ve dışı diye her iki cepheden de bize yansıtmaya çalışır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarında kalabalık bir şahıs kadrosu vardır. Tek bir insan etrafında adeta dünyayı toplamak ister. Yaşantılarını, istek ve umutlarını, acı ve sevinçlerine, eserlerine konu yapar. Kelimelerin ahengini şiir dilinde olduğu kadar nesir dilinde de kuvvetli bir şekilde hissettirir. Sahnenin Dışındakiler adlı romanda kendine özgü zengin cümle yapısıyla oluşturduğu bir roman üslubuyla karşılaşır okuyucu. Roman kahramanları içinde gözden düşmüş fakat kendilerinin her an hatırlanacağını uman devlet adamları, harp vurguncuları, idealistler, hainler, fedakar kadınlar, düşmüş kadınlar, değişen hayat şartları içinde yerlerini arayanlar ve ıstırabın hayatlarını kararttığı insanlar yer alır. Romanda birinci kısım 7, ikinci kısım ise 13 alt bölümden oluşur. Birinci kısım Cemal'in İstanbul'da geçen çocukluğunu anlatır. İkinci kısım ise hadiseler adını taşır. Albert Sorel'in şu cümlesi ikinci bölüme epigraf olarak seçilmiştir. Dünya gömlek değiştireceği zamanlarda hadiseler sakınılmaz bir kader halini alırlar. Roman Darül üniversite öğrencisi olan Cemal'in ağzından anlatılır. Osmanlı Devleti'ne ittihat ve terakki cemiyetinin hakim olduğu dönemde, İstanbul'un işgal yıllarının o ağır panoramik atmosferi içinde... Cemal ile Sabiha'nın çocukluktan başlayan aşkı ve çatışmaları işlenir. Romanın diğer asli kahramanlarından olan Sabiha, modernleşmekte olan Türk kadınını simgeler. Tiyatro ile ilgilenmektedir. Romanın sonunda sahneye çıkan ilk Türk kadını olur. Eserde Sabiha, aynı zamanda kadın hakları konusundaki mücadelesiyle dikkat çeker. Roman kahramanlarından İhsan Avrupa'da eğitim görmüş, kültürlü ve çevresinde etkin bir insandır. Tarih öğretmenliği yapar. Asıl etkin rolü İstanbul'da milli mücadeleyi planlayanlardan olmasıdır. Süleyman Bey Sabihan'ın babasıdır. Arzu ve istekleri uğruna bütün servetini ve yakınlarını feda etmiş, Rusların İstanbul'da açtığı eğlence merkezlerine dadanmış eski bir savaş kahramanıdır. Romanın diğer bir önemli kahramanı, birinci bölüme hakim unsurlardan, İtalya'daki konsolosluk görevine devletin son verişiyle İstanbul'a dönen Kudret Bey'dir. Kudret Bey modern, aynı zamanda ecnebi bir kadınla evlenmek ister. Bu duruma dönemin birçok evlilik işlerini çöpçatanlığıyla ayarlayan Sakine Hanım aracı olur. Fakat Kudret Bey Hüsran'a uğrar. Tanıştığı kadını beğenmez. Romanın en ironik yanını bu bölüm oluşturur. Birinci bölümde İstanbul'un iki yönünü adeta karşılaştırarak verir bize yazar ve burası sahnenin içidir. İşgal kuvvetleri İstanbul'un bir yanında esaret uygulamaları başlatırken, diğer yanda Beyoğlu ve çevresinde müreffeh bir hayat süren, eğlenen, kişisel amaçlarını ve davalarını sürdürmeye çalışan, haksız kazanç peşinde olan insanlar vardır. Oysa asıl İstanbul'u bahtsız ve muzdarip buluruz. İstanbul'un öteki yüzü romanda nasıl tasvir edilmiş dinleyelim. İstanbul Çapraşık yollu, mescitli, bakkallı küçük mahallelerinde, o tahtadan kutu gibi evlerinde her ne bağısına olursa olsun haysiyetini muhafaza etmeye, çocuklarını okutmaya, karısını kızını iyi giyindirmeye, temiz kıyafetle gezdirmeye, misafir kabul etmeye, şu ve bu vesileyle sağ sola aile şerefiyle mütenasip hediye vermeye mecbur insanlar. Çoğu eski imparatorluğun rütbe ve nişan sahibi memurları, bir usta elinden çıkmış gibi düzgün zevkiyle İstanbul'u ve hayatını benimsemiş insanlar kıt kanaat gözyaşlarını işlerine akıtarak yaşıyorlardı. Osmanlı Devleti'nin payitahtı İstanbul bir yanıyla sıkıntılı günler geçirirken, diğer yanı eğlence bolluğu içindedir. Milli mücadelenin başladığı Anadolu tam bir sahne, İstanbul ise hem sahnenin dışı hem de içi olmuştur. Roman, dönemini gerçekçi bir şekilde yansıtmaya çalışır. Dolayısıyla romanın şahıs kadrolarını da geniş tutar, yazar. Roman kahramanları mahalle muhtarından, İşgal askerlerinin sokakta tartakladığı vatandaşlardan paşalara kadar uzanır. Eserde roman kahramanı olarak Ahmet Haşim'den Yahya Kemal'e, Tevfik Fikret'ten Ali Kemal'e ve dönemin önemli paşalarından Mahmut Şevket Paşa, Ferit Paşa, Nazır Paşa, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ileri gelenleri ve daha birçok karakter gerçek hayattaki duruşlarıyla bize verilir. Gelin şimdi romandan bir bölüm daha dinleyelim. Biliyorum. Hepsini biliyorum. Fakat işgal altında bulunan bir şehirde ancak mahalli bir hükümetin bulunabileceğini de biliyorum. İki sene evvel olsaydı teklifiniz üzerinde düşünürdüm. Fakat bugünkü vaziyette buna dahi lüzum yok. Mabeyindeki vazifenin reddine gelince siz kabinelerin bile birkaç zamandan beri ne kadar güçlükle kurulduğunu elbette bilirsiniz. O halde ticaret nezaretindeki vazifeyi kabul edin. Çıldırdınız mısınız? siz? Evvela ne selahiyetli? İbrahim Bey, ticarette ne işin var benim? Avrupa'da okudunuz İhsan Bey. Herkes size alim diyor. Ama tarih okudum. Ticaret nezaretinde nasıl iş kabul edebilirim? Sadrazam Paşa, behemahal bir iş almanızı istiyorum. Kolay. Sadrazam Paşa, dersiniz ki İhsan Bey hükümetinizin meşruiyetine inanmıyor. Dersiniz ki Anadolu'da mücadele varken şehre ait işlerden gayrisiyle uğraşan... ...milli mücadelenin aleyhinde vaziyet alan bir hükümetle işbirliği yapmak istemiyor. Hükümetin meşruiyetine inanmıyor musunuz? Doğrusu beyefendi sizin gibi münevver bir zattan bunu beklemezdim. Aramızda hukuk olmasa, yani pederinizi tanımasam... Siz de onlardansınız maalesef. Bundan şüphe mi ediyorsunuz? Gazetelerdeki yazılarımı görmediniz mi? Burada bulunmama bakmayın. Onlardanım. Hepimiz onlardanız. ...başka türlü olmasının akılınız nasıl alabilir? Ben buna hayret ediyorum. Orada mücadele var, muharebe var. Mukadderatımız orada halledilecek. Asıl sahne orası. Biz maalesef sadece seyirciyiz. Sahnenin dışındayız. Fakat bir türlü bunu anlamıyorlar. İkide bir müdahaleye kalkıyorlar. Asıl esef edilecek sizsiniz İbrahim Bey. Nasıl olur da böyle düşünmemi... ...bir kabahat telakki edersiniz? Eh, oğlum Cemal Bey... İhsan Bey'in bana böyle şeyler söylemesine çok şaşır mıyınız? Bütün İstanbul bugünlerde hep böyle konuşuyor. Birbiriyle çekişiyor. Kötü günlerde yaşadığımız muhakkak. E, tabii siz tahsile geldiniz. Hı -hı. Evet. Beni görmeyi unutmayın. Biz eski komşuyuz. Vaka artık bu mahallede oturmuyoruz ama. Yazıhaneye uğrayın. memene Hanı numara 3435. 35 Başınız sıkılırsa emrinize amadiyim. Şimdilik yaz için adadayız ama bir ay sonra ineceğiz. O zaman Şişli'ye eve gelirsiniz. Osman Bey gazinosunun yanı başındaki apartmanda. Unutmayın, İhsan Beyefendi'den o kadar rica ettim. Bir kere teşrif etmediler. Niçin gelmediğimi biliyorsunuz. Size 5-10 defa söyledim. Evinize haysiyetinden şüphe insanlar geliyor. Yani bizler mi beyefendi? Demek vatanını sevmek. Onun için çalışmak haysiyetsizlik oluyor, öyle mi? Öyleyse beni her şekilde itham edebilirsiniz. Ben vatanımı ve padişahımı seviyorum. Zat-ı şahane milletini düşünüyorum. Milletimizin sulh ve sükûna ihtiyacı var. Bu millet artık sergüzeşten bıktı. Altı asırlık bir devleti muazzamayı üç günde bu hale getirdiniz. Bu yetmiyormuş gibi, şimdi de elde kalanı mahvetmek istiyorsunuz. Elde hiçbir şey kalmamıştır. Mahvedilecek hiçbir şey yoktur. ...zaten böyle vaziyetlerde bu tarza düşünülmez. Dövüşmek lazım olduğu zaman sadece dövüşülür. Bu gibi işlerde bütün hesaplar durur anladınız mı? Yalnız şeref, haysiyet, vazife duygusu kalır. Zat-ı şahaneye gelince... ...teklifini emrettikleri Mondros mütareke şartlarının ilk maddesini lütfen unutmasınlar. Bir devlet batarken hısım ve akrabanın selameti düşünülmez... Altı asırlık... Bırak şu altı asırı. Milletimizi duvarın dibine dayamışlar. Siz hala altı asırdan bahsediyorsunuz. Ben size bugüne, bu ana ait işlerden bahsediyorum. Siz hala bir devlet-i muazzama diye tutturmuş gidiyorsunuz. Gerimiz yüzülüyor, haberiniz yok mu? Kabahat kimin? Soruyorum Arif Bey. Hürriyet hürriyet diye bu milleti batıranlara söyle. Fikirlerle hadiseleri karıştırmayın. Hürriyet her yerde ve her şart içinde daima istenilecek şeydir. O insanın bir merhalesidir. Hürriyet için icabında her şey feda edilir. O bir terbiyedir, idealdir. Onunla siyasi hadiseleri bilhassa bir kısmında sizin de neden olduğunuz hataları şimdi ne diye karıştırıyorsunuz? Siz Halaskaran fırkasına dahildiniz değil mi Arif bende? Ben bu harpten, bu harpte çektiklerimizden bahsediyorum. Ben de daha evvelin Balkan Harbi'nin hesabını görelim diyorum. Fakat... Neye yarar? Şimdi milli mücadele devrindeyiz. Onunla meşgulüz. Roman, günlük hayatta olduğu gibi bin bir teferruatla doludur. Cemal'in arayışı, kelimelerin arkasındaki manaları öğrenişinin hikayesi gibidir. Tek bir olay kurgusundan ziyade romanda iç içe olaylar silsilesi birbirini izler. İnsanın etrafındaki terkibin bir parçası olduğuna inanan yazar, onları geniş çevreleriyle bir ufacık hadisede derinleştiren psikolojileriyle verir. Bunu yaparken de imajlarla zengin, Türkçenin en yüksek mizahi ve ironik üslubuyla onları ve hayat karşısındaki tavırlarını anlatır. Cemal ile Sabiha'nın karşılaşmaları ve ilişkileri nasıl sürer? İtalya'daki konsolosluk görevine son verilen Kudret Bey'in Sabiha ve Cemal'in hayatındaki yeri ne oldu? İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Padişah yanlıları arasındaki tartışmalarda İhsanla Cemal'in tutumları nasıl gelişir? İşgal kuvvetleri askerlerinin ve ülkelerinden gelen insanların çıkardığı olaylar, sahnenin dışı olarak görülen İstanbul halkını ve günlük hayatı nasıl etkiler? Ayrıca dönemin önemli paşaları ve ileri gelenleri neden öldürülme tehlikesiyle karşı karşıyadır? Müttefik kuvvetleri İstanbul'u işgal ettiğinde halk ne tür sıkıntılarla boğuşur? Dönemin aydınlarının tepkileri neler olur? Şahısların etrafında gelişen olayların dışında sahnenin içi ve milli mücadelenin kalbi olan Anadolu'nun tepkisi nasıl gelişir? Bütün bunları merak mı ediyorsunuz? Mazi daima mevcuttur diyen Tanpınar, Geçmiş, şimdi ve gelecek arasında bizi hem fert hem de cemiyet olarak bir hesaplaşmaya sürükler. İşte bütün bu soruların cevaplarını tarihin izleri arasında bir yüzleşmeyle aramak istiyorsanız, bu programımızda sizlere tanıttığımız Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler adlı romanıyla birlikte, nehir roman tarzında oluşturduğu ve yekpare olduğu kadar birbirinin devamı da olan Mahur Beste ve Huzur adlı romanlarını okumak artık size kalıyor. Hoşçakalın. Esen kalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.